Teorinin büyüsü konuşmamın başlığı. Yani size söyleyebileceğim bir şey bu. Ben şöyle mi geçsem ama? Şöyle geçsem? Neyse. Efendim İsa çarmıha gerildiği zaman şöyle söyler. Tanrım, Tanrım benim için terk etti? Elo Elohi, Elohi. Lema nani gibi Şevaktani gibi bir şey. Telefonun içine bakmayın. Şimdi bu Tanrı'm, Tanrı benim için terk ettiğin sözü söylenmiş midir? Söylenmemiş midir? Ayrı bir konu. Biz bunu söylenmiş kabul edebiliriz. Eğer söylendiyse o zaman burada şöyle bir sıkıntı var. Tanrı'nın oğlu olarak Hristiyanlarca en azından bazılarıca kabul edilir. Öyledir veya değildir ama bir peygamberdir. Ve Tanrı oğlunu veya peygamberini... E, Çarmaha gerilmek için terk etmiştir, bırakmıştır. E burada bir terslik var, niçin böyle yapmıştır? Tanrı acaba kurtaramamış mıdır veya kurtarmadıysa niçin kurtarmamıştır? Şimdi karşımızda bir olgu var. Dediğim gibi bunun tarihi bir olgu olduğunu ve gerçek olduğunu kabul edebiliriz. Ancak bu olayı veya bu tarihi olguyu açıklayabilmemiz için kafamızdaki soruları cevaplandırabilmek için elimizde bir şeyin olması lazım. Bu nedir? Bu teoridir. Yani biz bir teori kurmalıyız ki bu teori bize bir olayı anlatabilsin. Diyeceksiniz ki e, sen hocam edebiyatlısın, tersizliğisin. E, biz burada bilimsel teorilerle uğraşıyoruz. Buradaki teori ise sizin sözüne ettiğiniz teori ise bilimsel olduğu söylenemeyecek olan bir teori. Şimdi konuşmamın e, satır aralarındaki ana fikir bir teori fizikçilere veya daha genel ifadesiyle bilim adamlarına terk edilemeyecek kadar karmaşıklığı oldu. Hatta bunu şöyle de söyleyebiliriz. Bilimsel teoriler sadece bilimsel teoriler değildir. Teorilere baktığımız zaman teori dediğimiz şeye baktığımız zaman onun içinde çok katmanların çok farklı anlam katmanlarının birbiri içerisine girmiş farklı varsayımların hatta teoriler içerisinde teorilerin olduğunu görüyoruz. Şimdi bu şu demek biraz evvel çok değerli iki tane genç meslektaşım birbirleriyle atışarak ve birbirlerine sataşarak da bir takım şeyler söylediler. Ben <gülüyor> biliyorum yani başka zaman sataşıyoruz şimdi sataşmadan da çünkü önce sen konuştun daha önce <gülüyor> konuşsaydı. <gülüyor> e, dolayısıyla e, iki bilim adamı, iki e, fizikçi aynı konuda birbirlerinden farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Doğal bir teori burada görüldüğü gibi kısaca yani ben kendimi doğrulamak için söylüyorum farklı şeyler bize söyleyebiliyor. Şimdi teori denildiği zaman, özellikle de bilimsel teori denildiği zaman genel olarak biz e, tabiatın, doğanın yani bizden bağımsız var olduğunu kabul ettiğimiz fizik nesneleri anlaşılması için onları adeta yansıtan birebir karşılığı bir şama düşünüyoruz. Şimdi gerçekten böyle midir? Bir adım daha atalım. E, aileye baktığımız zaman ne görürüz? Biz etkisi kendimize. Ama aslında kendimizi görürken olmasını istediğimizi mi görürüz, olmasını istemediklerimizi görürüz? E biz kendimizi görüyoruz ama biz acaba orada gördüğümüz yalnızca bizim e, fizik özelliklerimiz midir? Çünkü eğer fizik özelliklerimize bakmaya da yok. Belki duygularımızı yansıtırız, e, düşüncelerimizi yansıtırız. Dolayısıyla baktığımız şey eğer teori bir aynen ise Acaba bizim gördüklerimiz, bizim görmeyi istediklerimiz midir? Yani teori, tekrar söylemek gerekirse, hiç de o kadar doğayı olduğu gibi yansıtan veya bu özelliklere sahip bir şey değil. Aslına bakarsanız teori diyeceksiniz ki doğal yansıtır mı? Evet, birazdan insanın sözlerine tekrar hatırlarsak bir şey var, bir söz var. Bu söz olmayabilir, bir fiziksel hadise olabilir. İşte bu fiziksel ağrısının veya bu sözü anlayabilmek, kavrayabilmek, onunla ilgili bir fikir üretebilmek için elimizde bir kurgunun olması lazım. Bu kurgu, Arap ilgili nazariye, yani bize bir şey göstermeye yarayan bir yapı. Şimdi bu teoriler, tarih boyunca evreni farklı şekillerde algılamamıza, farklı şekillerde yorumlamamıza sebep olmuşlar. Onun için ben size teorinin e, ne gibi e, bize evren tasarımları sunduğu konusunu biraz daha kabaca ama eskiye giderek ele almaya çalışalım. Teori verildiği zaman ilk e, evren hakkında en geniş ve en sistematik biçimiyle antik çağda karşılaşıyoruz. Bunun da e, mimari Aristoteles. Gerçi Aristoteles durup dururken bunu yapmış değil daha öncesinden daha başka düşünürlerin de görüşleri var ama Aristoteles'in e, teorisi, evren anlayışı e, bildiğiniz gibi yer merkezli bir sistem. ve Dolayısıyla Newton'a kadar en e, yani kabaca uygulayış olarak bir nokta alırsak Newton'a kadar varlığını sürdürmüş olan bir e, yapı. Bu yapının e, temel özelliği işte e, yerin merkezde olduğu, sabit olarak durduğu görüşürüm. Ancak e, iş bu kadar basit değil. Yani Newton'un bu kadar basit değil. Bunun arkasında yatan yani bu e, kabulün arkasında yatan bir takım e, varsayımlar var. Şimdi bu varsayımları biraz bakarsak teoriyi biraz daha adeta deşifre edebiliriz, ortaya koymaya çalışabiliriz. Şimdi ne e, olabilir? Newton e, pardon, Aristoteles için evreni temele e, e, şey, dünyayı koymuştur. Bunun fiziksel e, zorunluluklarını o zamanın bilgisine göre niçin bunu yapmak zorunda olduğunu bir kenara bırakıyorum. Bunu merak eden arkadaşlar e, daha kolay ulaşabilirler. Dolayısıyla Aristoteles evrenin merkezine yer küresini koymak zorundaydı. O zamanın bilgilerine göre. Ama buna karşılık Aristoteles'in e, sisteminde bir takım varsayımlar söz konusu varsayımlar bizim burada esas ilgimizi çekiyor. Aristoteles'in e, geldiği gelenek Antik Çağ felsefesiydi ve Antik Çağ felsefesinin de temel sorunu varlık ve oluş sorunuydu bildiğiniz gibi. Yani arke ve oluş sorunu. Şimdi fizik dünyayı anlamak isteyen bir kişi işte bu arke ve oluş sorunu çözmeye yönelmişti. Aristoteles burada bir e, temel kabul üzerine hareket etti. Her nesne, her tek tek nesne kendi telosunu, kendi gayesini içinde taşır. Yani e, tek tek mesnelerin e, gelişimi, bütün e, var olduğu süre içerisindeki hareketleri onun içerisindeki erek tarafından tayin edilir. Yani bir tohumu, bir ayva tohumunu örneğin veya fidanını diktiğiniz zaman onun içerisinde erek olarak daha sonra ne olacağı yatar. içinde bulundur. Yani bu birazcık bugünkü e, genetik bilgilerimize yakın. Yani sperm ve e, yumurta döllendiği zaman sperm yumurtayı döllediği zaman genetik olarak ne olacağı onun içerisinde şifrelenmiş gibi şifre düşünebilirsiniz. Yani bir benzetme olarak söylersek. Şimdi burada önemli olan fizik bir nesninin gelecek hareketinin Gelecekteki alacağı şeklin veya biçimi temelde onun o tek nesnenin içerisinde bulunuyor olması. Bu e, son derece rasyonel, son derece e, dikkate değer bir kabul zincirini veya silsilesini de içinde barındırıyor. Bunun biraz daha antik çağdan da öncesine giderse mitolojilerle karşılaşıyoruz. Mitolojiler bildiğiniz gibi Evreni anlamaya, açıklamaya yönelik bir takım varsayımlar üzerine kurulmuş. Bunun belki arkasında sosyal psikoloji açısından veya direysel psikoloji açısından şunları kabul edebiliriz, koyabiliriz. Şimdi bizim dışımızda bir takım olaylar var, fizik olaylar var. Bu fizik olayların bir kısmı bizi korkutuyor yıldırım gibi, sel gibi, deprem gibi. Veya bir kısmı korkutmasa bile işimize yarıyor. Mesela yağmur yağarsa ekimler oluyor. Veya işimiz rast giderse, rast giderse e, avcılıkta başarılı oluyoruz. O zaman insan ister istemez fizik dünyada bir takım güçlerin varlığını kabul etme eğilimine giriyor. Doğal olarak. Neden? Çünkü e, eğer mesela fırtına tanrısına bir kurban sunarsa bu kurban ee, insan olabilir, koyun bir canlı olabilir veya bir başka bir şey olabilir. Sunarsa onlar arasında düzeltecek. Nasıl düzeltecek? Onun gönlünü alacak, o da fırtına çıkarmayacak veyahut da işte iyi bir rüzgar esneyecek. Böylece ne? E, ilk aşamada tavrılaştırma yoluyla e, mesleğe bir irtibat kurmaya çalışıyor. Onlarla bir ilişki kurmaya çalışıyor ki böylece ne? Kendisine gelecek zararı ...kısmen de olsa kendi inanç çerçevesini oradan kaldırabilsin. Fakat felsefe ile beraber e, bir takım e, akıl yürütmeler yoluyla bu mekanizmanın kendisini anlamaya yönelik. Şimdi kendisini anlaması ne demek? Yani doğadaki olup biteni doğadaki kurallar çerçevesinde e, kabul edilebilir bir şekilde sunmak... Bunun yapması, bunu yapması, yani doğayı akıl yoluyla kavraması, tanrıları bir kenarda bırakması gerektirmiyor. Çünkü onlar varsa zaten olsunlar, bana zarar vermesin, ben onların istediğini yapayım, bana zarar vermesin ama ben de kendi işimi burada yürüteyim. Yani anlamaya çalışayım. Anlamaya çalışma evresi e, uzunca bir süre, günümüze kadar süre gelen bir evresi zaten İsa i̇şte niçin bunu söyledi anlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu. Veya işte gök adalar, gök isimleri, yıldızlar, e, gravitasyon alanları niçin böyle diye anlamaya çalışıyoruz. Burada bir sorun yok. Fakat insanoğlu giderek bir takım e, aşamalardan geçtikten sonra anlamaya çalışmanın biraz ötesine geçiyor. Ne yapıyor? E, bunu değiştirmeye hakim olmaya çalışıyor. Yani biz zaten... Bilimle uğraşırken, bilimle uğraşmamızın bir sebebi tamamen merak ise, yani bir küriyozite ise aynı zamanda bununla beraber doğayı anlamanın hızlı değiştirmeye çalışıyoruz. Yani doğaya hakim olmaya çalışıyoruz. İşte fırtınaları bir takım şeylerle, düzeneklerle, işte ben fırtınasını hafifletmeye etmeye çalışıyoruz veya da işte bir sel felaketine bir şekilde önlemeye çalışıyoruz. Şimdi burada iş biraz değişiyor. Çünkü siz anlamaya çalışırken e, doğal üstü güçlere e, şey yapabilirsiniz, izin verebilirsiniz. Ama eğer hakim olmaya çalışırsanız, o zaman doğal üstü güçlerle çatışmanız gerekiyor. Çünkü şimdi benim üstünde bir güç var. Sen diyorum ki tamam işini yap, ben senin ne yaptığını anlamaya çalışacağım. Ama eğer onun yaptığı alana girersem, yani doğaya hakim olmaya çalışırsan, diyeceksin sen dur bakalım. Çünkü ben artık ne yapıyorum? Anlamanın ötesinde hakim olmaya çalışıyorum. O zaman teorim, benim teorim ister istemez biraz daha haklı bir şekilde kurulanmaya başladı İşte bu evde Newton'la <gülüyor> beraber çalışıyor. Peki insan acaba doğaya hakim olmaya çalıştığı noktada gerçekten bu e, teolojik olabilir, e, inançlar olabilir, çok olabilir, bir tamamen e, doğayı anlamaya veya ona hakim olmaya çalışırken bu güçleri bu psikolojik mitolojik veya teolojik güçleri tamamen dışarıda bırakabilir mi? Bu tabi bir soru. Yani e, bırakması zorunluluğu yok. İnsan e, hem aklıyla hareket eden hem de inançlarıyla yani, bir takım kabulletini hareket eden bir yapıda. İşte teori dışarıda sıman o yüzden bilimsel teoriler yalnızca bilimsel teorilerdir. Biraz evvel sözünü etmiş olduğum katmanlar, anlam hakları hep bir teorinin içerisinde. Şöyle düşünelim, biraz evvel e, genç arkadaşlarım e, işte gök adalarının veya bir takım e, cisimlerin hareketlerini bir takım matematik formüllerle anlatmaya çalıştılar. Şimdi o matematik formülleri kuran, yapan biziz. Ama doğaya hakim olmaya çalışan ...doğaya hasıl olmaya çalışırken... ...inançlarını işin içine katmamaya çalışan... ...ama aynı sistemi kuran bile biz... ...acaba o matematik formüllerle... ...kurmuş olduğumuz matematik... ...bundan bahsediyorum, matematik formüllerin... ...arkasındaki teorilerden... ...acaba tamamen mi... ...bağımsız bir takım şeyler ortaya koyabiliyoruz? Burada benim şahsi kanaatim... ...hayır, o yüzden teori, ilimsel teoriler... ...hiçbir zaman bize tek katmanlı olarak yani e, yalnızca bir fizikçinin veya bir biyoloğun söylediği açıdan ele alınabilecek özelliklerle kısıtlanabilir değil. Peki biraz daha adım atalım. Yalnız ben e, biraz daha adım atarken e, iki konuşma o kadar çok konuştum ki bana çok fırsat kalmadı. Ayşe Hoca bak hemen <gülüyor> kızgın kızgın başka tarafa bakıyor. Ama ne yapayım benim konuşmam şimdi bitmesi lazım. Kendin daha yeni başlıyor dakika 20 dakika oldu Neyse ee, Peki nasıl oluyor yani biz benim sözlerinden şu ortaya çıktı yani şunu söylemeye çalışıyorum gibi geliyor bir teori hem bilimselliği hem bilimsel olmamayı içinde taşıyor yani bir fizik teorisi Örneğin üretimi teorisi hem bilimselliği hem de bilimsel olmamayı içinde mi taşıyor acaba ee, Doğrusunu isterseniz biraz böyle Biraz öyle ancak burada çok önemli bir nokta var. Bir teori işte baştan da söylediğim gibi çok katmanlı olmasına karşılık bir teori içerisinde bazı öyle özellikler var ki o teorinin o yönünü yalnız evin fizik teorisiyle algılamamız mümkün. Eğer bu teoriyi biraz değiştirirsek o zaman bunun içerisinde başka yapılar da görmek mümkün. Yani şöyle oluyoruz istemez. Bir Newton teorisi var, bilim teorisi, bir relativite teorisi var, kuantum teorisi var, kaos teorisi var. E bunların hepsi bilimsel teoriler. Yani bize doğayı güvenilir bir şekilde, test edilebilir bir şekilde bir takım yönlerini sunuyorlar. Şimdi ben diyorum ki bu teorinin içerisinde işte baştan söylediğim gibi başka yönler de var. Peki bu nasıl olacak? Bunun birazcık üzerinde duralım. Hatırlayacak olursanız e, Aristoteles'ten bahsederken tekil olanın ee, bir teori içerisinde anlamlandırılmaya çalıştığını söylemiştim. Ve bu anlamlandırmanın e, Newton tarafından kesin bir şekilde dönüştürüldüğünü söyledim. Ee, Aristoteles'in evren anlayışı bilindiği gibi organist bir yapıya e, sahip veya organist bir özellik taşıyor. Yani evrende her şey bir başka şeyle organik bir bütünlük içerisinde. Nasıl kolum, e, beynimle, ayağım e, yine e, beynin vasıtasıyla gözlerimle ilişki içerisindeyse yani böyle bir organik yapı varsa bu organik yapı içerisinde bütün nesneler de evrendeki bütün nesnelerde aynı özelliği taşırlar. Şimdi Aristoteles e, evreni yer merkezi kurarken hiç şüphesiz kendine göre e, bir matematiksel, geometrik, teorik buldu. Bakın bu arkasında görülür bir şekilde organik bir yapı var. Ancak bu yapı Newton sisteminde ortadan kalktı. Neden ortadan kalktı? Çünkü Newton sisteminde her şey mekanik ve detaylısız bir yapıya yapıyor. Yani doğada var olan yalnızca kuvvet. Tabii Newton sistemine göre söylüyorum. F eşittir neyse. Bu özellik ee, evrendeki nesnelerin hareketlerini determinist ve mekanik bir şekilde anlaşılabilir olmasına olanak ver, veren bir teorik. Hatta Laplace'ın ünlü e, Dünya Sistemi isimli kitabını e, söylentiye göre Napolyon'a verir. Yani o zaman yoktu da kitaplar öyle yazıyor onun için söylentiyorum. Napolyon okuduktan sonra Laplace şunu söylerdi. Emse'de evrende olup biten her şeyi anlamaya, açıklamaya e, yönelik bir kitap yazmış. Ama hiç tanrıdan bahsetmemiş. Laplace'ın cevabı çok ilginçti. Çok tipik bir cevap. Öyle bir hipoteze yerleşmemiştir. Şimdi dikkat ederseniz evren yalnızca hareket eden cisimler ve bu hareket eden cisimlerin birbirleriyle ilişkisini düzenleyen yasalardan ibaret. Bu tabi son derece e, kilisenin de e, şeyle e, Newton ve Galileo'yla ve işte yer, gök, e, güneş merkezi sistemle çatışmasının de bir bakıma arka planını değiştiren önemli sebeplerden birisidir. Şimdi bizim karşımızda öyle bir bilimsel teori var ki bu bilimsel teori e, yalnızca sadece kuvvetler ve matematik formüllerden ibaret bir halde. Diyeceksiniz ki bunun neresinde teorinin bilimsel olmayan bir taraf var. İşte burada biraz evvel söylediğim gibi insan artık doğayı anlamanın ötesine doğaya hakim olmaya başladığı noktada başka bir kuvvetin ihtiyaç duyuyor. Ancak insan buna karşılık yalnızca aklıyla değil teorisini çok yönlü olarak, çok katmanlı olarak kırmak mecburiyetinde olan bir canlı. Dolayısıyla teorinin içerisinde, yani Newton teorisi içerisinde o dönemin Newton'da dahil olmak üzere yapmaya çalıştığı bir şey var. O da şu, evren müthiş bir makine. Mekanik olarak işleyen, kuvvetlerle işleyen müthiş bir makine. Bu makinenin kendi kendine oluşması mümkündür. Bu makinenin olabilmesi için bir yaratanın onu baştan dizay etmesine. Şimdi burada doğrudur, yanlıştır fakat insan aklı görüldüğü gibi teorinin içerisine diğerden bir, bir şey sokuşturdu. Bu da teolojik bir kabul, teolojik bir varsayım. Şimdi e, yine bir noktaya dikkatini çekmek istiyorum. O da e, bilimsel teorilerin ister istemez bilimsel olmayan bir takım kavramlarla e, iç içe geçtiği e, varsayımını ileri sürmüş oluyorum. İsterseniz bu noktayı biraz daha değişmeye ilerletmeye çalışalım. Efendim bilimsel teorilerin yani... Halt bilimsel kurgu üzerine kurulmuş teorilerin çok temel bir özelliği nedensel Yani sebep sonuç ilişkisini bir takım e, yasalara bağlı olarak anlatması ve açıklamasıdır. E, dolayısıyla Newton teorisi bize neden böyle olduğunu söyler. Halbuki Asikolos'un <gülüyor> teorisinde niçin böyle olduğunu söyler. Yani niçin bu cisim böyle? Niçin bu cisim böyle? Çünkü onun elini içinde... Bu şekilde davranmayı gerektiriyor. Newton teorisinin için böyle olduğuna dair bir şey yok. Tabi kelimeleri birbirlerinden e, anlamı çok ayıramayız. E, lütfen burada e, niçin ve neden kavramlarını biraz e, benle empati yaparak kurmaya çalışın. Çünkü çok deşersek gün ayıramayın. O bakımdan e, çok fazla şey yapmak istemiyorum, aklınızda almak istemiyorum. Neden olması Sebebi olarak işte bir çekim yasasına geri götürülmek suretiyle açıklanmaya çalışmasıdır. Dolayısıyla bir yasa bir şeyin neden böyle olduğunu bize sunar. Ama biz hiçbir zaman teorimizle bununla yetinemiyoruz. Eğer amaç bir fizikçi olarak veya bir başka bilim adamı olarak doğayı anlamaksa bu anlayışımızın içerisinde nedensellikten vazgeçemiyoruz. Bu nedensellikten vazgeçemediğimiz noktada da Teorimizi tamamen bilimsel bir yapı üzerine kurmak durumunda kalıyoruz. Ancak evren bizim için hiçbir zaman nedenlerin bir toplamından ibaret değil. Çünkü ben anlamaya çalışıyorum. Anlamaya çalışırken bazı noktalarda yöntemim elbette beni nedenselliği çerçevesinde çerçeve çalışmaktadır. Ama teorinin gizemi burada karşımıza çıkıyor. Yani teori hiçbir zaman bu tek katmanlı olarak evreni anlama yolundaki benim merakımı türüyoziklerine tatmin edici bir cevap verdi. Dolayısıyla ben ister istemez hep aynı yapıyı yani bir şeyi bana farklı yönlerden gösterecek bir kurguya yöneliyor. İşte biraz evvelde söylediğim gibi bilimsel teoriler yalnızca bilimsel teorilerden ibaret değildir lafında bu şekilde anlamak yerinde olacak. Veya ben bunu kastetmek durumdayım. Teorilerin e, Ayşe Hoca yine e, konuşması sırasında e, karanlık maddeden bahsederken işte e, gök adalarının yanlış hatırlamıyorsam hareketlerine bakarak o halde bir karanlık madde olmalı ki böyle davranıyorlar demek dedi. Yani aynen bunu söyledi. Şimdi bakın buradaki mantık e, bizim insanın bu lafı söylemesini e, niçin böyle söyledi? Çünkü değil mantığımızı kuruş, biçimi, kuruş şeklimizden hiç farklıyor. yok. Gök adalara bakıyoruz, bu şekilde davranıyorlar, şu şekilde davranıyorlar. O halde bu şekilde davranmasının arkasında yatan bir şeyin olması lazım. karanlık madde. E peki aynı şey böyle var. Tanrı'nın böyle söylemesi, insan böyle söylemesi için arkasında yatan bir şeyin olması lazım. Yani biz arkada yatan bir yolu bilmiyoruz. Görünenden, görünmeyene hareket ederek görüneni anlamıyoruz. ...görünenden hareket edip... ...görünmeyeni bulmaya çalışmak... ...işi işte teori kurmak ve Dolayısıyla bu teoriler... E, ...fizik dünyanın... ...bütününü kavramaya yöneldiğimiz zaman... ...hiçbir şekilde tek katmanlı, ...tek boyutlu olmak durumunda olmuyorlar. Teorilerin... E, ...tabii bir takım başka özellikleri var... ...ama vakit aslına bakarsanız... ...benim e, kendime tanıdığım... ...20 dakikayı da 25 dakika... ...yarım saate geliyor galiba geçti, geçmek üzere. Belki biraz daha teorilerin e, temel bilgi özelliğinden bahsedebilirim. Şimdi teoriler bildiğimiz kadarıyla Ha bir de e, teorilerin Newton ve Einstein teorisiyle ilgili bir iki bir şey daha söylemek e, noktaların arasında var. istiyorum e, Baştan söylerken e, Aristoteles sisteminin kurmuş olduğu, Aristoteles'in kurmuş olduğu teoride e, tek bir nesnenin e, üzerine inşa edilen organik bir yapıdan bahsettim. E, özgür e, konuşmasında işte peplerce anlayıştan söylerken Newton'un arkasında yatan kepler canlı işten söz ederken e, orada e, fizik yasaların evrenin her tarafında geçerli olduğu varsayımından söz etti yani biz Newton yasasını evrenin her yerinde geçerli olduğunu kabul ederek hâlki ve dolayısıyla burada gözlemci e, yani herhangi bir noktada olması eğer gözlemcinin e, taşıdığı özellikler fazla fazla bir değer ifade etmiyor. Şimdi burada nesnel olarak kurgulama olanağı veriliyor. Fakat bu biraz evvel söylediğim gibi teorinin tamamen bütünüyle nesnel bir dille anlatımına olanak veriyor. Ama daha sonra retivite teorisiyle tanıştığımızda bu nesnelliğin gözlemciyi bütünüyle dışarıya bırakarak kurgulanmasının söz konusu olmadığına dair yeni bir teori ile karşılaşıyoruz. Dolayısıyla nesnelliğin Gözlemciden bağımsız olarak kurgulanması, tabii ki fizik yasaları e, evrenin her yerinde gözlemciye bağlı olmadan geçerli olduğunu kabul etmek durumundayız. Ancak bu demek değildir ki biz fizik dünyayı yalnız enesler bir dille anlatmamız mümkündür. E, i̇şte bütün bunlar bir teorinin e, bir paradigma içerisinde anlam kazanması olarak düşünülebilir ve bir paradigma da e, o dönemin... E, tarihi gelişime baktığımız zaman o dönemin e, bütün değer yargılarıyla, felsefesiyle, dünya görüşüyle ilişki içerisinde olarak geliştiğini görüyoruz. Ve Dolayısıyla paradigma e, bir teoriyi belirleyen bir etken ama teoride paradigmayı belirleyen bir etken olarak karşımıza çıkıyor. E, sonuç olarak teorinin e, burada bizi ilgilendiren tarafı e, tek boyutlu bir Katman olmaması e, kültürel boyutuyla beraber gerek e, oluşumunda, gerek e, kullanımında, gerek teoriye olan inancımızla bu çok yönlü katmanların bir arada olduğunu dikkate almanız gerekir ki teorinin ne olduğunu, fonksiyonunu tam olarak iştiyse biraz daha imtam olmasa bile, eksikliği olmasa bile biraz daha yakından anlayabiliriz. <gülüyor> ben bir anda konuşmam bitirmek istiyorum. Evet. Bundan sonra söyleyeceklerim benim bu kadar daha bir şey anlatmam gerektirecek. Onun için epeyce geç, geç oldu. Ben de size daha fazla e, geçe bırakmak istemiyorum. Son sözümü e, bu toplantıyı düzenleyen değerli genç e, meslektaşlarıma teşekkürle hatırlamak istiyorum. Son sözümü. E, Birkaç yıldan beri 4. veya 5. defa bu toplantılara katılıyorum. Benim için gerçekten e, çok müstesna bir yeri var. Ee, sizlerle beraber olmak bir e, akademisyen olarak benim en fazla değer verdiğim özelliklerden bir tanesi. Ee, bunu gerçekten rap olsun diye söylemiyorum. Ee, akademik hayatın vazgeçilmez e, özelliği e, fikirlerin açıkça tartışılabilmesi, sunulabilmesi ne kadar mümkün e, konuşmalar, farklı platformlarda farklı kişilerle e, ilişkilendirilerek onların huzurunda yapılırsa e, bilimsel çalışmanın, kültürel gelişmenin o derneği ile ilgili yanıyorum. O yüzden sizlerle olan bu çalışmalara büyük değer veriyorum, büyük önem veriyorum. E, katılımız için hepinize e, yürekler teşekkür ediyorum. E, bunu düzenleyenlerin Emekleri için de ayrıca tekrar kendine teşekkür ediyorum. Saat biraz doğru. Ha, şey Bir sorum var. Yani anlamcılara ben anlayamamış Fakat şöyle bir şey. Ve teori olmaz mıydı? Eğer teori dediğimiz şey böyle sadece işte matematik kurallarını düzgünce bir araya getirilmesinden ibaret olmasaydı ve hatta deney ve gözlemde sınanır bir şey olmasından da ibaret olmasaydı, içinde kültürel ve işte, sosyolojik faktörler olsaydı, o zaman e, o büyük buluş dediğimiz şeyleri yapan insanların e, geldiği toplumları neleri taşımalıydı? Taşımadın nereden yani, bilirsin? Böyle bir şey biliyor musunuz? Bilmiyorum açıkçası. Böyle bir ayrım yapılır mi? Örneğin bugün Higgs bozonunu Japonya'da bir bilim adamı bulmuşsa bundan 100 sene sonra ya evet bak bu Japon kültürü olduğu için bugün Higgs bozonunu böyle anlıyoruz diyebilir miyim? Böyle bir şey var. Şimdi e, soru aslında tabii e, arkasında kompartmanları beraberinde getiren bir soru ama şöyle söyleyelim. E, tarihi gelişine baktığımız zaman bir takım kültür çevrelerini görüyoruz. İşte 21. asır bütün dünyayı kuşatan bir e, bilimsel çalışmaların oluştuğu bir asır. Bunun hemen önünde işte biraz daha öncesinde yeni çağ vardı, orta çağ vardı, antik çağ vardı, Mısır vardı. Bütün bunlar bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlanarak gelmiş. Dolayısıyla e, bir Fiziksel, fizikteki bir çalışmayı bugün Japon'da yapıyor olabilir. Ancak şu soruya nasıl cevap vereceğiz? Niye hep bu çalışmalar belli bir kültür coğrafyasında olmuş da başka bir kültür coğrafyasında örneğin Hint dünyasında olmamış. Halbuki biliyoruz e, şimdi olsaydı zaten tamam Newton'un teorisinin işte ikinci, e, ikinci Newton yasasını biliyor olabilirler bilmem teknolojik veya teknik bir takım yapmış olabilir ama bütün bir asırlara mal olan çalışmalar birbirleriyle etkileşen biyolojisiyle fiziğiyle, matematiğiyle, kimyasıyla karşımıza çıkan çalışmalar belli bir kültür coğrafyasında ola gelmiş. Dolayısıyla sorunuzun cevabını tek bir, tabii ki aynı matematiği ve aynı fizik dilini bilen insanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar aynı sonuçlara ulaşabilirler. Ama teori dediğimiz onun kurulması bir kişinin çalışmasının ötesinde çağlara e, kadar yani çağları kapsalacak şekilde bir süreç içerisinde oluşan çalışmaları bir kültür çevresinde görüyoruz. O kültür çevresini de bu şekilde açıklamak gerekiyor. Ben bir da şey yani şey, bir Ben şey. şey, yani bilimsel Saat konuluyor, sene saat ne gideri. Neden 6 veya 6, veya kembri üç Ondan sonra 12 on ayda yine 6 katı bunu dedi. için inancına göre 6 sayısı mutlak. Bütün bilgiler Bu 6 sayısının katlarına göre yapmışlardı. Hatta şey vardı, ölçücü ölçücü. Bütün çözümlerin yasaya göre düzenlendi. Küçük diğer yasalara olmadığı için bilimsel çözünürlük almalarını İntegrasyonu yaparlar anlamında bilim yoktur. Vardı. Bir de Aslılar, yine Sümerler, işte eski evveler. Ama e, bir yerle giriyor mesela. Hatta takımıyla düşünen 3 gün de hesaplıyorlar. Ondan sonra şöyle bir da Bir de bir yerle giriyor. koyuyor. Bugün tam benim saatinde. Kendilerini bilimsel etkiler seçiyor. Belizam dinlerinde bakıyor, satmalar olması lazım. O şimdi ilk başta günü, günü saatleri böyle. Ondan sonra yıl kavramı oluyor. Bu hiçbir kişi, matematiksel hesap olmasına gerek kalmayacak. Ama bu bilimliği, sence biliyorum ama ben bunu bu bilimliğe tanımlamak. Bu bir gözler, bu bir sistematiği okurup, okuduk, buradan bir şey ömrüyorlarım diye. Görmek Bilmiyorum. Ya görmek hiç olabilir ama bunu sistematik haline getirmediğim gibi. E, bir de orada yani, yani matematikleince anladığım şey integrasyon mu yani Hayır, yani de çubuğu karşılara çakıl taşını de de. saymaktı bu matematik? Hayır, yani ben sen, ben şu an şöyle dedim. Yani de. De. De. evet. Daha önce, daha da bence. Yani evet. Yani evet. Yani Yani evet. Yani evet. Yani evet. Yani evet. Yani evet. Yani evet. Otra doğru onun katları yani geometride 1 360 derece. Bir, bir, bir, bir... Yani biraz daha farklı bir gibi geldi. Ama bir düzen. Ama burada alansa bak onu söyleyeyim. Ama o bilimsel bir şey değişmiyor. 400 derece dese ne olacak ki? Nasıl? Yani sen çemberin e, toplam açısına 400 derece deseyip yani ben... bilimsel birği anlamda değişen bir şey yok. Nasıl söylerim değişiyor sadece. Ben... Aksine. Aksine. Yani hiç farklı Bu markaların değil. Ama benim istediğim burada tamamen için bir alandışı var yani. Ayrıca şunu da istiyorum. Tamam. Yani çok kısa bir söyleyeceğim. Çok kısa olmuyor. Ne yapacağız? Biliyorsun, çalışmalarla ilgili bir yani coğrafyada değişmemiştir yani daha önce anlattığımız şeyler. Yani bu bir netice neydi? çarpma da ondan önce ilminin, şey ilmisine, çok basit bir örnek, 3 tane topla turşun tahtaya aynı bölgede kuvvetin iminin ağırlıkla bağlatma olduğunu söyleyebilirim. Ve nevdan amaçlı bir Sistem kurmadı işte sorun orada. Sistem kurmadı. Bak sistem kurmadı işte sorun orada. Bir dakika. Sistem, sistem güzel bir dakika. yok. Tamam evet. çok ısınlar. Evet. Evet. Bir, dakika. bir, dakika. bir, dakika. bir dakika bir yer görmeyi mümkün kişi Böyle, buradan içini sorarsan nasıl olduğunu sorarsan bu soruya yani yerleştirir. Nasıl? Çünkü nasıl? Size bu sorunun ilişkisi nedenselliği veriyor. Bu sorunun nasıl tersinde bir karşılığı yoksa bu sorunun bilimsel bir karşılığı da yok. Ha bu soruyu sorarsın çünkü nasıl sana işleyişi veriyor? Niçin böyle bir sorun sormak var ama orada hırsızlara bağlı olarak verdiğim cevaplarda oraya geçiş yapabiliriz. Yani soru eğer, eğer eğer bir sıkıntı olması varsa eğer geçiş ya da oradan başladıysa e, benim kutuzdur yani, bir sürede sadece onu güzel olarak ilerleyin Biz böyleyiz. <gülüyor> İnsan, ben şimdi e, sana kötü bir şey söylersem güler, güzel bir şey söylersem gülersin. Tezat değil mi? Şey ben ne güler gitmende güler mi? Bu da tezat? Şapak olacak. Şafak Şapak olacak. Şey söyleyip mi? Şimdi esasında yani Şafak Hoca'nın söylemiş olduğu yani teori var. Bilimsel teori başka bir şey ama birçok estetik teorisi şu bu olabilir. Biz insan olduğumuz için bunlar bir bütünlük. İnsan olarak ben bilim insanı olarak bilim yaparken ne yaptığımı biliyorum. Elimde bir teori varsa o teori bana neyle ilgilendiğini de söylüyor. Kendi sınırlarını çizer teoriler ben kullandığım teorinin içerisinde kaldığım sürece ne yaptım biliyorumdur. Yani bu şunun gibi bir şey. Benim yüzüm var. Yüzümde ağız var, kulak var, burun var. Bunlar başka şeyleri ama bütünü parçaları. Ben bilim insanı olarak kulak bilimsel teori olsun, kulağımla bir şey yapıyorumdur. O koku alma değildir. O başka bir şey. İşitme olayı. Ama ben bunun sınırlarını iyi çiziyorsam yani ben kafamı parçalamak istemiyorsam bunları bir arada kullanırım. E, duyarım, görürüm. Şu bu. Ama e, yani ben bilim insanı olarak oturup bilimsel teoriyle iş yapıyorsam kulağımı koparmıyorum. Ama kulağımla iş yapıyorum. Şimdi eğer biz bir işle uğraşırken o işin ne olduğunu iyi tanımlayabiliyorsak ne kullanacağımızı da iyi belirleyebiliriz. Böylece bunları birbirine karıştırmayız. Din yapıyorken kendine özgü bir yöntem vardır. Felsefe yapıyorken kendine özgü, bilim yapıyorken kendine özgü. Bunlar birbirinden bağımsız şeyler değil. Kulağın burnun gibi. Ama bunlar başka şeyler. Ve kulağım yaptığı işe ben kulağımın koku almasını istersen, kulağımda koku alamazsa sonra ne biçim kulak bu dersem olmaz. Yani bilimsel teorinin teorileri iyi anlarsak ben bilimsel teorinin zaten yanıt verebileceği, ilgilenebileceği konuları biliyorum. O çerçevede iş yapıyorum. T0 anında ne olduğunu kozmolog olarak ben hiçbir zaman konuşmuyorum. Ben Planck zamanından sonrasını konuşuyorum. Orası benim konum değil. Çünkü fizik yasam orada duruyor. Ben bilimsel yöntemle orayla ilgili bir şey söyleyemiyorum şu an. Spekülasyon yaparım. Ayrı mesele. Burada şöyle bir e, durum var. Eğer ben bilimsel teoriye ya da bilimsel yönteme İddia etmediği şeylere ''Vay sen niye cevap veremedin?'' diye bir şey söylersem ''Yaratılışı açıkla'' dersem o teoriyle bilimle din arasına sıkıntı sokarım. Oysa ki bilim bunun yanıtı verme derdine değil ki o teori kendi problemleri var. Kendi problemleri, doğayı kendi diliyle çözmeye çalışıyor. Yani bu şunun gibi bir şey bitiriyorum. Naim Süleymanoğlu güçlü bir adam. 150 kilalığı kaldırıyor. Ben Nail Süleymanoğlu'na bin kiloluk bir ağırlık verirsem, kaldıramayınca gülmeye başlarsam olmaz. Benim, benim ilgilendiğim bir konu, bilimsel metotla doğayı incelediğinde o yöntemin doğada inceleyebileceği metodu, inceleyebileceği konular inceleme tarzı belli. Eğer sınırları iyi koyabilirsek, bunu da felsefeyle yapmak mümkündür. Sınırları iyi koyabilirsek, kimse kimsesin, kimsenin kafasını kırmadan... E, hepsi birbirinden yararlanarak farklı özelliklerimiz birbirinden yararlanarak kültürü insanlık kültürünü geliştiririz yani karşılıklı filan düşmeler ve bunlar birbirinden yararlanabilir başka soru olan Hocam ben biraz değiştireceğim konuyu ee, sözlerinizin içinde görülenden görünmeyeni bulmaya çalışmak olarak tanımladığınız teori bu durumda önce görmek gerekiyor Bizim aramızda deneyselciler ve teoriciler olarak çok çatışmamız oluyor. Ee, teori mi önce lazımdır yoksa görmek mi önce lazımdır? Görmek şimdi e, bugünkü bilgilerimize göre çok istisnai durumlar dışında gözleme bir teori eşlik etmedikçe bir şeyi anlamlandıramıyoruz. Yani şöyle söyleyelim, her gözlem teori yüklüdür. Buradaki teori illa bilimsel olması gerekmiyor. Kültürel bir değer yargısı olabilir veya sanatsal olabilir, edebi olabilir ama her gözlem mutlaka bir teori. O gözleme eşlik eden bir teori yoksa o gözlem anlam taşımıyor. Çok özel istisnalar dışında. Onun için deneycilere değil, teorikçilere Şimdi Ben bir gözlemci. De... Yani şey, işlenmemiş bir katayla da hiçbir zaman bir iş yapmadım. Sadece o işlenmekten sonra yaptığım şey buna benziyor diye karşılaştım. <gülüyor> Bu oradan gelen şey hatırlarsın bir aşı sanırım görülemezdim. Işık alıyorsunuz, belli bir işte dalga boyu arasını alıyorsunuz. Ben kırmızıyı çok sevdiğim için kırmızı dalga boyundan görmüyorum ki o ışığı. Doğru. Burada hiç böyle estetik bir şey yok. <gülüyor> Bu çok yani ekonomik bir demek lazım. Nasıl bir şey demek lazım? Zaten bunu böyle kürkürler arası bir şey derken de bunu anlatmaya çalışıyorduk. Bunun Japon'un esnettiğiyle de alakası yok. Onun kendi dünyaya bakışlığına din, bakışlığına da bir alakası yok aslında. Şimdi e, tabii burada söylediği örnek e, acaba sorunu tam yansıtıyor mu onu sormak lazım. Yansım yani, yok. Yok, i̇şte de bir de gözlemci var, bir de teorisyen tamam. var. Tamam. E i̇şte ben gözlem yaptım, içinde teori var. Yani şu daha öyle geldi. Peki cevap veriyorum. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> e, gözlem yapıyorsun, kırmızı ya başka bir renk, yani dalga boyunu görüyorsun. Burada estetik bir e, eşlik eden bu gözleme bir ön bilginin olması gerekmiyor. Yani her gözleme mutlaka bütün ön bilgiler estetik, etik, bilmem ne ön bilgiler eşlik ediyor Niye mi istedik? Böyle bir şey yok. Orada teorinin eşlik etmesi şimdi ben bakıyorum, kırmızı görüyorum. Tamam mı? Ağırı gibi diyorum, kırmızı diyorum. Sen diyorsun ki o falanca yıldızın uzaklaşmasından dolayı böyle diyor. Şimdi bu senin o gözleme eşlik eden teoriydi. Burada estetik bir şey yok tabii. Ha, istersen estetik bir şey dahil edebilirsin. Nasıl dahil edebilirsin? Mesela sen bir ressam olabilirsin, bir şair olabilirsin. O gözleme bir de e, şair gözüyle bir şey yüklersin. Ama bir fizikçi olarak elbette böyle bir şey Ama burada eşlik eden teori senin bugüne kadar kazanmış olduğun fizikçi olarak bilgilerdir. Ya yani ben bir e, sıvıya bir kağıt daldırdığım zaman kimya bilmiyorsam mavi döndü derim. Ama sen biliyorsan bu baz dersin veya asit dersin. O bilgi ön o bilgi. Orada estetik yok. Etik de yok. Böyle bir şey yok. Ama ön bilgi o gözleme eşlik eden e, bilgidir ki ona anlam verir. Yani sen diyorsun ki bu Tunusol kağıdının içindeki sıvı asittir diyor. Ben bu ön bilgiye sahip olmadığım için gördüğüm şey kırmızıya döndü. dan diyebilirler hatta alfabenin <gülüyor> al matematik şeyleri de yazıp oradan işte e, da elde edebilirler ama onun bilimsel bir e, gerçek olduğu gelmiyor. Gelmesin. Peki yok oradan. Ben ben bir şey bir şey mu? <sorun> Al şekil olmasına rağmen şık bir adam şeyler var, deneyciler var, gözlemciler var. Evet. Ee, eğer eşiteden bir teori yoksa ben gözlemci olarak ve de dediğiniz bir de seni görünenden görünmeyeni çıkarın o zaman benim bunu nasıl anlatacaksınız? Ben bir şey görüyorum. Evet. Siz de diyorsunuz ki gözlemden görünmeyeni çıkaracağım teoriyi bulacağım yani. Ama şimdi e, görünene ben eldeki teorilerle bir anlam veriyorum. Teorilerimi değiştirdikçe aynı gözleme farklı anlam veriyor. Evet ama o teorileri değiştirirken onun dışına estetik bilgisi katmıyorsunuz gene. Ama ben estetik bilgisi katıyor demedim ki. Çünkü. Yani katılan evet. yerler olabiliyor. Ama şimdi şöyle düşünelim. Ee, yani bu odadayız. değil mi? Sandalyeleri bak böyle sıralamışlar. Sandalyede bir, sandalye, bir e, katka sandalye yapmışlar. Şimdi sen ne yapıyorsan ki burada bir estetik şey yok yani bu şey, tamam şey, bir şey, fiziksel şey. bir hadisi. Bu da fizik yok. Ama bunu böyle yaparlar bir estetik Hı -hı. kaygı veya bir simetri kaygısı veya benzeri bir şey söz konusu. Şimdi estetik demek bir yerde e, simetri mi Bizim evrene baktığımızda matematikçi olarak simetri aramadığımızda söyleyemez. Tabii bu simetri aramak fizikçi olarak evrende ee, ne kadar estetik kaygılarla ne kadar dilimsel kaygılarla oluyor. Bunun çok kesin çizgilerle ayırmak mümkün değil. Çünkü bizim böyle bir duygumuz var. Yani e, bir e, simetri arama duygumuz var. Evvel gerçekten simetri olduğu için biz arıyoruz. Onlar ayrı bir konu. Ama bak burada, e, simetri duygusu hep estetikli. Yani şimdi simetrinin nerede kırıldığını, neden bu halde olduğunu da anlamaya çalışıyoruz. Zaten o kadar simetrik tamam. Onlar eversin ne yapacağız? Yok peki? canım. Bunlar eversin ne yapacağız? Wittgenstein'ın Kırmızı Riyan'dan yani, şey Birleşik Kur'an. Yeter kedalkini hal yapacağız? Birleşik yani, Kur'an. M theory. Yani söylemek istediğim şey şu. Bizdeki duygular çok keskin olarak biri öyle biri böyle diye ayıramıyor. Ödüşünme kararı verelim. Gözlemin anlam peşevrilmesi için o gözleme eşlik eden elimizde en geniş anlamda bir kabuller zincirinin sistemin olması lazım. Bu kabuller zinciri kendi iç dinamizmine göre ilimseldir. Ama öyle kavramlar var ki o kavramların içerisinde bizim estetik kaygılarımız veya başka kaygılarımız da var. Örneğin simetri. Estetikçilere bakarsan güzel olan simetrik olan. Evine bakarsan gençlere orada da bir simetri var. Estetikçinin söylediği simetriyle fizikçinin söylediği simetri aynı şey mi? Mutlaka farklı. Ama o simetri duygusu bende olduğu müddetçe de ikisini birbiriyle böyle kuşak keser gibi dağın diye Yani nerede bilimsel benim matematiksel simetrim, nerede güzellik duygusuna eşlik eden simetrim, kafamın hangi bölümünde, sağ lovunda mı, sol lovunda mı bunları ayıramıyoruz. Belki analarla eşlik fark ama biz kavram olarak simetrik kavramını kullanıyoruz simetrik kırılabilir ama biz onu aramışız zaten. Diğer de birbirine diyeceksin ki kırılamanı şöyle oldu. Birtekim, şimdi hiçbirimizin elbisesinde yakası böyle, hemen <gülüyor> böyle olmuyor. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Söylemek istediğim şey şu. Gözleme eşlik eden teorinin bilimsellik özelliklerinin nerede başladı, nerede gittiğini az çok biliyoruz. Ama gözleme eşlik eden bilimsel teorinin bütünü içinde yer aldığı zemin Tikini ne Şafak Hocam bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi bu meselede sanırım Ayşe rahatsız eden şey kültürel bileşenin ya da subjektif bileşenine girmesi teoride keyfiyeti ya da subjektiviteye getirecek gibi bir mesele. Yani yani estetik olması bunun keyfi olduğu anlamına gelmesi rahatsız ediyor bilim insanını. Kültürel bileşenin girmesi bilimsel bilginin keyfiyet, kültürel subjektiflik getirecek gibi bir bekleyiş rahatsız ediyor bilim o, insanı. Mümkün. Ama aslında bu bir insana şey bir özgü bir şey. Yani şu var. Tabii. Biz insan olmak bakımından ortak bir estetik algımız var. Bu estetik algının kendisinin aynı şekilde olduğu anlamına gelmiyor. Estetik denen bir özelliğimiz var bizim. Evet. Bu insan bakımından ortak. Şimdi e, doğaya biz basitçe doğa demiyoruz aslında. Kozmos diyoruz. O Sizin meşhur söylediğiniz şey kozmetik e, anımların kozmetiğiyle kozmos. İkisi aynı şeyden geliyor. Yani sürekli değişen bir şeyin arkasında bir düzenlilik, bir yasalılık olması. Bu bir tür, bu estetikle ilişkili bir şey. Kaos yasasızlık durumu eski anlamıyla e, yasasızlık durumu. Orada bir yasa aramıyorsunuz doğaya kaos gözüyle bakıyorsanız şey kozmos gözüyle baktığınızda bir yasa arayan göz olarak doğaya baktığınız için bunun için çaba harcamaya başlıyorsunuz ve böyle şeyler bulmaya başlıyorsunuz. Doğu ile batı toplumlarına baktığınızda sizin inşaat ettiğiniz şey e, Avrupa'da bilimin e, süreklilik, yani, taşıması. süreklilik taşıması. Bu toplumlara baktığınızda şöyle bir şey var. E, bu batı toplumları eee Kozmatik, kozmatik toplumlar demek istiyorum ben. Bunlar doğaya e, bir, sürekli yasa arayan bir gözle bakıyorlar. Antik inandan gelen, gelen. Ama doğu toplumları da Link yang gibi düşünüyorum. Kozmoso kaos bir arada. Evet. Yani o yüzden Çin'de teknik gelişme olmuş olsa da Avrupa'dan önce Çin bunu bilime çevirmedi. Çünkü bir, Çin bunun bir yasaya bağlama e, derdinde kültür olarak bulunmuyordu batı toplumun böyle bir arayışı var sürekli. İşte bak biraz evvel söyledim yani avaya <gülüyor> girmek istemediğim için Doğu toplumlarında fizik nesneler dünyası benim dışında. Yani ben onun yasasının benim dışında bir şey olarak ederek giderek arıyorum. Ama Doğu toplumlarında içine bakıyor yani Hint Çinli toplumlarda düzenlik kozmos benim içimde. Ben kendi içime bakarak o e, uyumu ya, ya, ya. sen içindeki uyumu bulursan evrenindeki uyumu da buluyorum. Halbuki batı toplumlarında uyum dışarıda, evrende ayrılıyor. Yani böyle bir gelenek var. Kaldı ki biraz evvel e, senin sözlerine ilişkin şunu da söyledi: Matematiği düşün. E, matematik bir bilim mi? Bazı matematikçilerle matematik bir sanat. Ve eşitin sağ ve sonu bir düzenlik bir armoni. Yani estetik güzelliği olan bir bilim matematik. Şimdi matematik doğaya uyguladığım zaman oradaki sanatı doğaya taşımış oluyor. Yani tabi bu daha felsefeci olamadım ama yani işin felsefeci tarafı bu. Yani böyle de düşürebiliriz. O zaman deminden beri konuştuğumuz müzik yapıları <gülüyor> evde kaydedildi. İçeride oldu. Fikir ee, ne yapacağız? Biri uzaylar gelirse bile gerçekten. Ya onlar başka bir şekilde sonuçlanırken yani burada bir yani şey, o, şey yapıyoruz evet daha e, yani herhalde şu bu gelişim bir, bir yaklaşımın sonucunda ortaya çıkacak bir sonuç bir gelişim yani bu e, ona bakarsın. Yani bir tarihçi evet. şahsından Batılı da bu var diyorlu niye yok veya doğuda da bu var diye diyor. O tarih süreci bir zihinsel gelişimini yakalamak ya. Bazı bilimsel kriterlerin gelin artık geçerliliğin kaybetmesinde buna mı? Yok. Niye ona bağlıyım ki? Yani belli bir adam için belli bir bakışla geçerli sayıldı. Mesela Arjantin evlerinde yer merkezli evrenin. Evren adı çekildiği aslında tam da onun e, kozmolojik anlayışına uygundu dediniz ya evet. ama belli bir zaman sonra artık bu kabul edilemez oldu çünkü artık yeni bir e, teori, teori. Evet, evet yeni bir artık yeni bir kültürel ortamda aslında bunu dayattı yeni bilgiler evet. yani, o yüzden aslında yeni bir teori artık orta yapma zaman vermiştir. Yani. Ve bunun da deney ve gözlemle desteklenmesi... Şimdi e, nedenselliğe bağlı düşünüş kendi iç kurallarına sahip. Dolayısıyla o düşünüşün evrilmesi, evrilmesi kendi iç dinamizminin getirdiği kurallara bağlı. O kendi iç dinamizmine bağlı olarak değişecek. Yani ne, yarın ne ama onun iç dinamizmi yani sebep sonuç ilişkisini yasalara bağlı olarak anlamaya çalışma yöntemi tarzı teorik kurma bilimsel teorik kurmanın bir özelliği kendi iç dinamizmini sürdürecek. Ha yarında böyle olur, mu bilemem. Yani bilemiyorum ama böyle bir dinamizm e, Newton'dan beri var. Hı -hı. tarihini, tarihini, tarihini ortamdan ayıp düzgüne kadar getirdik. Ee, Ortaçağ'da İslam İhistiyan Üniversitesi'ndeki gelinsel çalışmaları falan da bahsetmiş, gerekliydi. Yani onun adını anlamak, onu yok paylaşmak anlamına geldik. Değişen bir karar değiliz. Doğu devletiğimiz zaman İslam Dünyası'nı düşünüyoruz. Tabii ki e, bunu düşündüğümüz zaman İslam İhistiyan Üniversitesi'nin e, konseptleri, hep geolojik, hep meslefi kavga uçmalı. Bir de ekonomi köyüsü değil. Dolayısıyla e, antik çağ İslam dünyasının e, tek tanrıcılara uyarlanmasıyla batıya e, antik çağ düşüncesi geçiyor. Yani Dolayısıyla burada doğu kez isterken biraz da ben daha yerlerdi yani, kavramı kullanım ama ilk ve çiğ düşünerek kullanım. Yani İslam dünyasının ben, de, ben, İslam, de, de, I, yani Şöyle söyleyeyim, işte, burada bir sene birkaç şeyden bahsediyor. İşte kopalite, işte bu işte yasaları ortamıştığı insanla. Yani nasip direktörsünce bir var mesela hocam, siz duygunuzu... Bilgi, bilgi, bilgi, bilgi. Bilgi. Hayır, hayır, daha şeyden bahsediyor. <gülüyor> bir ve bilim, yani ben sana dedim, bilimin arkasında kesin bir var vardı. Her konflikten <gülüyor> sonra bir mantığı var mı? Bir <gülüyor> Doğru <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Sanki pati, <gülüyor> yani en yani, Şimdi bak. Şey. I... Yani batıdan doğumda, e, tam şey bu Yani vatandaş bir sürü insanın eee doğundan eee Bunu yazan batıda ben yani. Şimdi aga senin bu tersine veya gidene mümkün çeler Ben <gülüyor> ee, doğudan almış ya batırlar. ben bir kitabı okumadım ama onun gibi başka bir sürü örnekler... okuyamazsın çünkü 3 bin 4 bin sayfadır neyse her neyse bir şey söylüyorum yani o e, büyükleri orada kalmışlar ve de uyutmamışlar demek tam bir, kısmı, bir kısmını bir kısmını ayıklamışlardır da demek ki bu zaten şunu gösterir ki bunun doğuyla batı ile alakası yok neyse. en başından beri Tamam dedi zaten e, anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani tamam o onlar <gülüyor> çalıştırıyor ne bilmiyorsunuz da işte ördüler çalıştırıyorlar bu tür şeyler oluyor. E, bilim dünyasının içinde öyle değilim. Daha büyük merkezde eskiden de kültürler arasında ama çalı gibi kullanmış ya da ozellik değiştirerek kullanmış. Çünkü yasa zaten kültürlerle bağlantılı bir şey kesinlikle. Ona ben de kaçacağım. ama küstürüyü açısıyla oluşan bir yasalar var. Öyle bir şey var. Peki yani küstürünün birbirinden altyazı var vesaire insanların çağlar aradığınız paraların cevaplarını kendi tarafına oluşturmalarına yani küstürünler de inşallah insanlar önemli bir sorusu çağda ve buna bir bir Yani sorunuz veya taktığımızı yüzecektir de biraz da şunu söylemek istiyorum. Mesela e, aydınlanma döneminde bir çağ var. Yani, yani. Şimdi aydınlanma dönemini anlayabilmemiz için e, arkasında yatan bilimsel çalışmalara bakmak lazım. Yani bilimsel çalışmalar, bunun doğrult noktası Newton'sa eğer, e, bu e, aydınlanma çağını bunlarla ilişkilendirmeden anlayamayız. Aydınlanma çağının günümüzdeki toplumları oluşturmasını da anlayacağız. Yani bilimsel bir teori, örnek olarak Newton teorisi, toplumsal olayların değişimine, toplumsal olayların değişimi de bilimsel teorilerin oluşmasına uygun zemin hazırlaması açısından veya onları belli bir oranda yönlendirmesi ve dişimlenmesi açısından önemli. Yani bilimsel bir teori yalnızca bilimsel teorilerin değişimi olarak düşünürsek yanlış olur. Birincisi bilimsel teoriler toplumsal sonuçları olan bir kurgudur. Toplumsal sonuçları da bilimsel teorilere etki etmektedir. Ha bu etki örneğin e, Newton e, teorisi batıda doğuda farklı mı oluşacaktı? Hayır. Ama e, o toplumsal yapıdır ki o uygun zemini hazırlamış Yani böyle de düşünebiliriz. Yani biraz daha yumuşatarak, daha sulandırarak düşünebiliriz. Şimdi demek istemiyorum. Newton örneğin bir deha Hindistan'da yaşasaydı Newton kendi teorisini bulabilir miydi bulamazdı. Bu soru değil zaten. Ama Newton eğer e, batı toplumunda yaşamışsa o ortam, o kültürel ve bilimsel gelişim onu oluşturmuştur ve o bilimsel çalışmalar toplumsal sonuçları da yaratmıştır. O toplumsal sonuçlar da bilimsel gelişmelere bir ölçüde etki etmiştir. Bütün bu bir Kültür çevresi. Einstein e, bir fizik teorisi kurmuş. Einstein'ın fizik teorisinin kurulmasının önünde atıyorum %5 oranında Ernst Mach'tan etkilenmiştir. Ernest Bach düşündüğünü bir filozof olarak yalnızca bir olarak değil, bir filozof olarak tasarlamıştı. Şimdi relativiteyi bir fizik teorisi olarak evrenin nesnel, objektif tasviri olarak düşünebilirsin. Ama onun ortaya çıkmasında Ernest felsefi bir çalışma yapmasını, Ernest Man felsefi çalışmalarında batı dünyasının felsefi geleneği içerisinde anlayabilirsin. Şimdi bu A'dan B'ye B'den çıkıyor ama böyle bir ilişki içerisinde çıkıyor. Dolayısıyla dışarıdan baktığın zaman Newton teorisi var, kreativite teorisi var. E bu her yerde böyle olurdu. Tamam böyle olabilirdi. Sorun o değil ama orada bu şekilde ortaya çıkmasının toplumsal, kültürel felsefi bir e, gerekçesi veya temellendirmesi var. Böyle bakmak lazım. Yoksa bunu atarsan sabahtan akşama kadar matematik çalış bir şey olmuyor. Yani kültürel bir arka plan olmadıkça matematik çalışan bir insana değer vermiyor. Değer vermediği için de o ülkede matematik çalışması olmuyor. Ha matematik çalışması dünyanın her yerinde aynı ilkelere göre yapılıyor. Ama niye orada yapılıyor da orada yapılıyordu mesela? Yapılabilir ama kültürel bir takım bağıntıları da bir tekağı dersin. Yani özellikle bunun altını çizmek istedik. Çok güzel olduğunu düşünün bir örnekleyebilir miyim? Şey, e, Darwin'in Marx'ın, Nietzsche'nin Freud'un çıktığı dönem aynı. Bunların aynı dönemde çıkması e, rastlantı değil, kültürel or ortamla ilişkili. O dönemde doğada e, doğadaki düzenin, görülen düzenin kaynağını ee, doğa dışı bir kuvvetle, tansal bir güçle değil, doğanın iç dinamikleriyle açıklama çabası başlıyor o dönemde. O zaman bazı soruları yanıtlamamız gerekiyor. Doğada bir düzen var, tansal müdahale yoksa bu düzeni doğanın nedensellik ilkesi iç dinamine nasıl açıklarım? O zaman doğal seleksiyon mekanizmasıyla Darwin çıkıp geliyor. Oysa Darwin doğal seleksiyon mekanizması yeni bir şey değildi, Lücretus'ta var, şeyde e, 2400 yıl önce. Aynı neredeyse aynı cümleleri görebilirsiniz. Darwin kendisi de buradan söz ediyor zaten. E, doğadaki canlı canlılardaki düzeni açıklamak için toplumsal e, devlet sistemini filan açıklamak çabasında Marx e, bir model ortaya atıyor. Hepsine dikkat ederseniz aynı çabalar. var. Freud insanın iyi olması kötülüğü e, işte ruhsal sıkıntıları gibi meseleleri çocukluktan gelen bir takım şeylerle açıklama çabasına giriyor. Dikkat ederseniz neyse nedensel ilişkisi var. Ve erekselliği atıp doğanın iç mekanik e, dinamiğiyle bunları açıklama çabası var. E, i̇çeride benzer bir şey var. Bu e, bu kişilerin dediği şeylerin bu kişilerin aynı dönemde yaşaması ve o dönemde farklı konulara benzer şekilde yanıt vermesi Avrupa'daki kültürel ortamla açıklanabilecek bir şey. Yani hayata öyle bakıyorlar o dönemde. çok başlangıçta daha böyle bir kavrayışın olması lazım. Gönlük evet. yani, evet. istenen yoksa buradan buraya tabii bilimin, şey değil. Nerede çıktı Çünkü Bizi çok ben yok evet. <gülüyor> Ne yapalım? Biz çıksın evet. Onu da onunla Hocam da başka bir konuşuruz.